Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir. Günaydın. Herkese günaydın. Evet, meclis açılışını yaptı ve ilk sivil anayasa üzerinde de galiba bir şeyler olacak. Öncelikle bu konuyu biraz ele alalım istedik. Evet. Tarihimizde yani Osmanlı, Türkiye 1876'dan bu yana ilk defa gerçekleştirmeye çalışacağız sivil bir anayasayı. Önümüzdeki dönem bununla yoğunlaşarak geçecek. Onun nedeni Türkiye gündeminde o Ama e, temel eksem bu olacak, bunun çerçevesinde dönecek ve bu bağlamda da meclisin açılışıyla birlikte e, bir e, uzlaşma komisyonu gündeme geldi. Meclis başkanının aktivitesi arttı ve zaten 12 Haziran seçimlerinde de bütün siyasi katiler e, bu konuyu öncelikli e, madde olarak e, baktıklarını ifade ettiler yani tüm siyasi partilerinin 12 Haziran seçimlerinde verdiği sözler var bu konuda. Şimdi burada iki şey var. İşte anayasa mevcut seçilmiş anayasa evet, meclis anayasayı mı yapmalı, kurucu meclis sıfatıyla mı yapmalı? Sanıyorum bu konuda ibre tartışmaları olacaktır ama mevcut seçilmişlerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ki yani yemin krizi de aşıldı, ee, yani bu meclisin yapması konusunda siyasi bir engel bulunmamakta. Ama bunun dışında da alternatif e, görüşler, yani toplumun tüm kesimlerinden el aldığı bir kurucu sırf anayasayla, mühassadan anayasa hazırlamakla yetkili bir iradenin oluşturulmasına dönük de, sanıyorum önümüzdeki günlerde, tartışmalar söz konusu olabilecektir. Evet ee, Çok ilginç bir aslında noktaya temas ettiniz Ben şimdi baktım. 1876 anayasasındaından bu yana hakikaten hiçbir sivil anayasaya sahip olamamış O da onun da ne kadar. ...yeterli bir metin olduğu tartışılır ama bir de yani 135 yıldan beri ilk kez bir sivil anayasa... ...kendimizi nasıl yöneteceğimiz, yönetişeceğimiz konusunda tartışıyoruz olacağız. Ama bir de ilk anayasanın da 1776'da olduğu da dikkatimi çekti Amerika'daki devrimci anayasa... O da 235 sene olmuş. İşte ufak bir gecikmeyle de 235 sene sonra Türkiye'de de tartışmalara giriyoruz. E, gerçekten yani bir de şöyle de bak, baktığınızda sanıyorum e, çok e, vaktim olmadı ama e, bu 21. yüzyılda Anayasa yapan, yeniden anayasa yapan Ülkelerde de ilk Sırada olacağız gibi Yani G20'de Anılıyorsunuz i̇şte Dünyada Ekonomik büyüklükte 16 ve 17. sıradasınız Ama 135 yıl sonra ilk anayasanız Belki ilk anayasa Padişah iradesiyle evet, Oraya girmeyelim evet. Ondan sonra Sonuçta 21. yüzyılda da Arap baharı ve sonrasında Gelecek olan Anayasa değişiklikleri söz konusu olabilecektir Önümüzdeki günlerde ama G20'de yer alıp çağrılıyorsunuz Dünyaya rol verme Rol model ilan ediyorsunuz kendinizi Ama ilk defa sivil bir yapıyorsunuz Bu anlamda bir gerçekten Deneyim yok ve yani açıkçası Dünya pratiği açısından da böyle özgünlükte taşıyor Türkiye. Sanıyorum bu son 10 yıl içerisinde dünyada anayasa, sivil anayasa yapan ülkeler sıralamasında da birinci olacağız bu nedenle. Yani 21. yüzyılda Y20'de yer alan ve ilk sivil anayasasını yapan bir ülke. Bunu da yüzümüze gözümüze bulaştırmadan yapmaya çalışalım. Şef bir şekilde yapmaya çalışıyorum Şimdi yani bu irade açıkçası seçimlerde bütün siyasi partilerin gündeminde birinci sırada yer alan bir konum. Bu kadar açıkçası yine de baktığımızda Osmanlı Türkiye e, anayasa e, geçmişine baktığımızda e, en elverişli bir de ortam olarak da görülüyor, görebiliriz. E, dolayısıyla e, burada bir yeni bir anayasa yapılmaması e, herhalde Türkiye e, açısından müthiş bir gerilemeye e, ve çok ciddi sorunların ortasına yol açacaktır. Bu bilinçte e, bakmak lazım. Ee, tabii ki hazırlanış biçimi yani bu kurucu meclis ya da bu meclisin anayasa yapmasında e, her iki e, durumda da toplumun tüm kesimlerinin kucaklanması gerekiyor. Şu anda e, hem siyasi iktidar hem e, bu konunun uzmanları şu anki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin %95'lik bir e, temsil e, oranına ulaştığını E, söyleseler de temsil edilmeyen en e, marjinal kesimlere kadar e, önümüzdeki dönemdeki kuguda e, yer almaları gerekiyor. yani İlla parlamento içerisinde bulunan siyasi partilerin e, olmaması gerekir. Özellikle alt komisyonlarda e, tüm siyasi parti temsilcilerinin, sivil toplum örgütlerinin Onların uzantılığının yani basın temsilcilerinin açık radyonunda herkesin alt komisyonlarda er alması, görüşlerini toplumun huzurunda ortaya koyması, dökümlerle ortaya koyması gerekir. Tüm anayasayla ilgili hususunu ilgilendiren alanlardaki sivil toplum kuruluşları bu süreç içerisinde açık bir şekilde temsil edilmelidirler Bu da eğer mevcut parlamento içerisinde olacaksa tüm e, uzmanlık komisyonlarında alt komisyonlarda komisyonlarda e, yer almalı Ayrıca e, yani yapılış biçimi olarak ilk defası bilgi anayaası yapacağız bunun tüm toplumun önünde olması lazım tüm iletişim araçlarının e, tarafından izlenebilir olması gerekir e, yani bütün tüm e, Medya, STK temsilcilerinin katılımlarına açık olduğu kadar alt komisyonlarda, uzmanlık komisyonlarında, tüm komisyonlarda, genel kurullarda parlamentre temsilci gönderen gönderemeyen bütün kurumların temsilcilerinin katılımıyla bunun açık olması ve açıkçası tüm görüşmelerin canlı olarak iletişim araçlarıyla verilmesi lazım. Bu da bu anayasa yapma şekli açısından önemli bir husustur. Bir diğer husus yine bu tartışmalarda gündeme geleceğini düşünüyoruz yani bu sıfırdan bir anayasa ya da mevcut işte biliyorsunuz 82 anayasasının %50'si değiştirildi bunun üzerinde oynamalarla bugün istenilen irade toplumsal irade sıfırdan bir anayasa yapılması bir darbe artığının üzerindeki rütüşlerle oynanmaması gerektiğidir eee bu hususlar yani ay, anayasanın ilk defa siviller tarafından yapılması, katılımcılığı ve şeffaflığı, açıklığı izlenebilirliği e, açısından tüm detaylarıyla tartışmaların toplumun gözünde olmasını sağlanması lazım. E, bu bağlamda e, yani işte 82 anayasasının üzerindeki rötuşlar meselesi yani Bu kolaycılığa kaçmaya yol açan bir yöntem olarak algılanıyor. Ve bu üzerinde de açıkçası sıfırdan bir anayasa yapmak her zaman sondurucu önemli. Bir de kesinciye uğraması gündeme gelebilir. Türkiye'de şu anda olağanüstü bir dönemden de geçiyor. Topraklarında bir kısmında bütününde bir şiddet sarmalı var. Ve bu bağlamda da önümüzdeki dönemde hem yasama organı hem yürütme organının bu tür gerekçelerle kesintiye uğratmaması herhalde koşulda da anayasa sürecinin devam ettirilmesi evet, lazım. E, bugünkü Radikal Gazetesi'nde de Ömer Şahin'in bir haberi var. Merşetten, kapaktan verilmiş olan işte Meclis Başkanı Çiçek'in akademik kişiliklerle, akademisyenlerle yaptığı toplantıda da Yeni yasa e, konuşmaları yapılırken özellikle mesela Atılım Üniversitesi'nden Profesör Levent Köker'in de sizin de biraz önce e, söylediğinizde aynı doğrultuda bir şey var. Yani yeni anayasa boş levha, bir boş levha, tabula raza felsefesinden Harika. esinlenerek kaleme alınmalıdır demiş ki çok e, doğrusu hem... Çok basit görünen hem de çok zor bir şey ama e, gerçekten de öyle yapılmasında çok büyük bir yarar var. Zaten Radikal'de anayasa için tabula raza diyerek boş levha formülünün öne çıktığını söylüyor. Bütün maddelerin değiştirilebileceğini zaten Profesör Ergun Özbudun'un da birazdan da değinecektiniz galiba siz. Yani e, anayasa tasarısını hazırlayan ekibin bir ekibin başında olan ya yani En azından komisyonun kendi adıyla anılan o da değiştirilemez maddelerin faydalı ve meşru olmadığını söylemiş. Hiçbir kuşak kendisinden sonra gelenleri bağlayacak hükümler ihtas edemez diyerek bence oldukça önemli bir noktayı da dile getirmiş hem evrensel ilkinin. yani Levent Köker'in hem Ergun Hoca'nın dedikleri çerçevesinde hazırlanması gerekir yani e, eski elbisesinin üzerinde e, oynanarak e, bir e, yeni bir kostüme gidilmesi ne ben de yani hiçbir zaman e, şey bulmadım. Böyle e, şey yapanlar var. Kestirme yollardan gidenler var. Şimdi uzlaşma meselesi gündeme geldi. Uzlaşmayla yapılması tabii ki önemli plan. İşte burada e, zaten önümüzdeki dönemde ve bizim de sanıyorum e, programlarımızda programlarımızı deyince bir, bir Bir, bir, bir programda da anayasa ile ilişki hususları ve bu konudaki tartışmaların e, şey, konuşulması pek mümkün değil ama e, bir de şöyle bir şeyle e, başlamakta yarar var diye düşünüyorum yani anayasa hazırlıkları işte uzlaşma komisyonları partilerin şey olması bir büyük bir gerginlik yaşıyor bir şiddet üzerinden bir gerginlik yaşıyor siyasi partilerin arasında bir gerginlik var belki eee bir anayasa sivil anayasa hazırlama sürecine girerken atılacak bazı adımlar da olabilir. Bunlardan da içinde siyasi partiler arasında e, birbirleriyle yani ifade özgürlüğü gibi, e, fikir özgürlüğü gibi, yargılama e, süreçlerine ilişkin hususlar gibi e, adeta bir takım jest adımlar atılabilir. KCK operasyonlarında e, sanıyorum 3000'in üzerinde insan e, tutuklu ya da gözaltında değil mi? Yani bu tür konulara yani bir anayasa hazırlık öncesinde e, parlamento içerisindeki partiler uzlaşarak siyasi parti yasasında e, ve yargılama usulleri üzerinde e, yumuşatıcı bir takım değişiklikleri e, başlangıç e, olarak getirip onun üzerine gidebilirler. Çünkü bu anayasa yapma sürecindeki gerginlikleri de e, azaltabilir. Ee, ve e, bir daha e, mümbit bir süreç süreci başlatabilir. Yani bu benim e, başlangıç giriş e, menüsünde e, böyle bir yer alabilir. Çünkü bir yandan siz e, şiddet sarmalı devam ederken ve işte e, bir siyasi e, alanın e, hem çatışmalı bir sürecin hem de o alanın seçilmişlerinin eee tuttuklandı her alanda yani olabildiğince siyaseti özgürleştiren birtakım adımları atarak da anayasa anayasa hazırlama sürecine başlanabilir. Tabii ki temel bütün bu olayların gerçekten bir şeffaflık içerisinde geçmesi gerekiyor. bir de yani eee konuya işaret etmeden geçemeyeceğim. Yani tarihimizde ilk defa bir anayasa hazırlıyoruz. Osmanlı Türkiye Anayasa tarihi boyunca 21. yüzyılda muhtemelen bu küreselleşen dünyada G20 içerisindeki ilk anayasa değişik, anayasa hazırlayan ülke olacağız. Bir de diğer bir husus da biz bu anayasa hazırlama süreci içerisinde muhtemelen yeni bir cumhurbaşkanı da seçeceğiz. Evet, o da önemli bir nokta tabii. Ya, bu, bu bağlantıları görmek ve bu cumhurbaşkanlığı Seçilme ana yeni bir anayasa yapma e, sürecinin iç içe geçtiği bir dönemi e, yaşayacağız. Ve bunların birbirleriyle etkileşimleri de söz konusu olabilecek. Burada da siyasi iradenin e, nasıl bir pozisyon izleyeceği son derece önemli e, bir durum. E, bunu da e, derkenar etmekte e, fayda var. Yani Türkiye 2012 yılında e, süre 5 yıllık ki bu konuda herhalde bir şey var, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşayacak. E, ve bu seçim aynı zamanda anayasa yapma sürecine e, ile eşleşecek, denk gelecek. E, so, herhalde Başbakan'ın e, ivedilikle olması e, ifadesinin arkasında bir Cumhurbaşkanlığı seçimini de e, düşünüyor olması e, olabilir. E, Yani bir gazeteci sevgisi olarak bu işi açıklamak, alel gitmek diye muhalefetin nitelendirdiği husus sanıyorum bu yılın Cumhurbaşkanlığı seçimi, yeni bir Cumhurbaşkanlığı seçimiyle de denk gelmesi nedeniyle söz konusu olabilir bu ifade. Bunu da Not ettikten sonra... Evet, başbakan e, şey demişti değil mi? 9 ay içinde tamamlamalıyız evet. gibi bir şey söyledi bu. Şimdi hemen yani. başlayarak e, bu şekilde söylemişti. Ergun er Özbudun da e, zaten bir sene bu kurucu meclis, zaten mevcut meclis kurucu meclis gibidir of, of. diyorlar katılanlar bu toplantıya. Yani Radikal'den, Merşahin'in haberinden gördüğümüz gibi. Ve Ergun Özbudun da diyor ki, Ee, uzlaşma komisyonunun çalışma süresi de en fazla bir yılda sınırlanmalı. Ve uzlaşma komisyonu kararlarını da oy çokluğuyla almalı. Kolaylaştırıcı yani. Ve ilk üç maddenin kırmızı çizgileriyle de bağlı olmamalıdır diye önemli bir notu da e, var kendisinin. Başka e, o, o, o, o katılan akademisyenler de söylüyorlar. Mesela Profesör Zühtü Aslan da o kırmızı Çizgiler söyleminden özenle Kaçılmak kaçınmak Gerektiğini vurgulamış Aynı şekilde ya Şimdi aslında Bütünüyle yani bu Yeni bir anayasada Neler yer almalı nasıl olmalı Hususu pek çok böyle Girdaplı alanları da olacak Rahat geçilecek bölgelerde Söz konusu olacak siyasi partiler ve Toplum temsilcilerinin Öngördüğü ama temel herhalde Bu yeni bir anayasada Bizim e, ilk e, temel şeyimiz yani bir sivillerin yapması ve e, tam bir demokrasiye geçiş için e, bu e, her türlü vesayetinden arınmış bir e, anayasa yapmak herhalde en başar şeyimiz. Çünkü tarihimiz boyunca sürekli e, asker e, ya da vesayet kurumlarının e, denetimi ve gözetimi altında yapılan anayasalarla yönetildik. Bu nedenle de biz D bu teratürürüne yarı demokrasi olarak işte kısmi özgürlüklerin olduğu bir ülke olarak değerlendirildik ve Dolayısıyla sürekli seçilmişlerin e, bürokratik elitler tarafından kontrol edildiği denetlendiği sınırlandırdığı e, ve siyasi alanın e, işte anayasalarda ona göre yapıldı e, siyasi alanın hangi düzlemde ve düzeyde yapılacağını gösteren belgelerdir anayasalar Eneze tanım olarak tanımlarından bir tanesi de budur. Siyaset siyaset anayasalar tarafından güvence altına alınır. Sadece istisnai yasaklar, yasaklar istisnai olarak düzenlenir. Bizim anayasalarımızda da siyaset bir istisnai durum olarak adeta düzenlenmiştir. Yani tabii çünkü askeri bütünüyle askeri darbe sonuçlarında yapılmış anayasalar olduğu için siyasetçilere, normal parlamenter siyasetçilerin hepsine genellikle bir önemli bir güvensizlik, büyük bir güvensizlik beslenerek hep onların bir şekilde denetlenmesi yoldan tırnak içinde yoldan çıktıkları zamanda hemen tekrar hizaya getirilecek mekanizmaların kurulması da ta 1960 darbesinden sonraki bütün anayasalarda yani özgürlükçü olduğu söylenen 1960' Anayasa, 61'di değil mi? 61 anayasası. 61 yani. anayasasının da aslında gene de bu tarz e, sivil siyasetçilerin, yani normaldeki bütün siyasetle ilgilenmesi gereken insanlara güvensizliği ifade eden denetim mekanizmalarına da rastlanıyor tabii. tabii kanun, yani... kanun hükmündeki kararnamenin mesela olduğu evet. gibi. Ya evet, kanun hükmünde kararname e, meselesi, E, 61 Anayasasında e, şey olarak düzenlenmiş bildiğim kadarıyla ilk defa yan, yanılıyorsam eee Ben de e, öyle e, biliyorum evet. daha yani daha doğrusu bizim 21 24'lükte konuşulur bunlar da. Yani onlarda e, çok e, olağanüstü dönemlerde hazırlanan anayasalardır. E, ama 61 Anayasasında bu düzenleme var eee kanun hükmü kararname. bu meseleye ilişkin de yeni Anayasada Yani yeni anayasada vesayetçi kurumların sınırlandırılması yanı sıra yasama ve yürütme, pardon yürütme organına da kan ve kararname özgürlüğünün de yeniden tanımlanması gerekiyor. Yani bu yürütmeye gücünü, yani biz vesayetçi kurumlar ortadan kalksın, yasama, yürütme ve yargı ön planda bir demokratik sistem içerisinde, özgürce yönetilelim ama bu yürütmeye kanun hükmü kararnamesi çıkartma yetkisi olur olmaz bir şekilde verilmemesi gereken bir durumdur. Çünkü bu yürütmenin bir kere yani gerçekten e, olağanüstü dönemlerde ki onun da hukuk bağlantıları, insan hak ve özgürlüklerine, temel hak ve özgürlüklerine ve yasaya denetime yasal süreçleri açık bir şekilde yapılabilir işte olağanüstü afet dönemlerinde kullanılabilecek bir enstrümandır bir araçtır kanun içinde kararname ama bugünkü iktidarda olduğu gibi Mayıs ayında çıkarttıkları güçteki onu yaş sürecinde ve askeri genellerin atanma süreçlerine ilişkin değişiklik yapmak am amacıyla başlayan e, o şeyle başlayan e, adımlar şimdi bütün e, yönetsel alanlara bütün alanları e, kapsayacak şekli, e, bir şekilde evet gidiyor. yani siz ilk e, açık radyoda bunun sözünü ettiniz daha mayısta bu geçen e, mayıs beri e, şimdi de mesela Abdurrahman Saygılı e, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden öğretim üyesi Radikal 2'de dün yazdığı yazısında Mayıs'tan bu yana 20'ye eğer yenileri eklenmediyse benim bildiğim yetki kanununa dayanarak, genel bir yetki kanununa dayanarak en az 20 kanun hükmünde kararname hukuk düzeninde vücut buldu. Bunların birçoğunun da sırf pozitif hukuk açısından anayasaya aykırı oldukları aşikar diyor. Yani dolayısıyla bu bir... ...sadece anayasaya aykırılık vakası da değil... ...aksine bir süreç e, oluşturan... ...yani olağanüstü bir hale... ...istisna haline adım attı. Diyor ki Carl Schmitt'in işte faşizme... ...çok temel hukuki metinler sağlamış olan... ...düşünceler sağlamış olan Carl Schmitt'e... ...21'de ortaya attığı Carl Schmitt'in... ...istisna hali kuramına dayanarak... ...Türkiye'nin de... ...tüm devletin tüm varlığını, gücünü... ...onu var eden her şeyi... ...sınırsız ve kayıtsızca kullanabilme... ...olanağına kavuşup... ...böylece diktatörlüğe imkan verir... ...şeklinde bir anlayışı var... ...önemli bir yazıydı... ...Kanlu Hükmü'ndeki evet, kararname... ...Kanlu Hükmü'nde kararname... ...uygulaması ilk defa değil... ...yani geçmişe dönüp baktığımızda... E, ...pek çok... ...iktidarın, Süleyman Demirel... Turgut Özal, Bülent Ecevit pek çok iktidarın kanıtlı kararname yetkisi alarak bu tasarruflarda bulunduğu görülmüştür ve her zamanda bu konu eleştirilmiştir. Muhalefettekiler muhalefet zamanında eleştirilmiştir iktidara geldiklerinde kendileri kullanmışlardır. Çeşitli nedenleri vardır ama burada dikkat çeken husus şu parlamentoda bu kadar çoğunluğu bulunan bir siyasi iktidar 50 işte daha ne olacak? Daha ne istiyorsun? Yasamadaki bu kadar gücü varken kanun hükmünde kararname ile elini daha da kuvvetlendirme açıkçası masum bir isteği göstermiyor. Özellikle uygulamaya da baktığımızda biliyorsunuz siz işte tabiat varlıkları ile ilgili kültür taşınmazlıkları ile ilgili E, tamam orada sorun olabilir ama sen bunu getir kanun yap parlamento kamuoyunun önünde tartış yapacağın o alandaki düzenlemeyi buna gücün var parlamentodan çıkartma gücün var. O zaman ister istemez benim Bizans kapağım şuna çalışmaya başlıyor bu sadece siyasi iktidarın kanun kararname çıkartma yetkisi alması bu kadar yasamaya güvensizliktir. Kanun kararname aslında güçsüzlük ve güvensizlik iradesinin de beyanıdır. Siz yasamaya güvenmeyip oradan bir Yasama sürecini yaşatmadan Bir olguyu çıkartmak istiyorsanız Bir düzenleme yapmak istiyorsanız Bu elinizin Kendi iradenizin güçsüzlüğünün de Bir belirtisidir Çünkü ya da şunun belirtisidir Yani kendi iktidarınız içerisindeki iktidar için, iktidar adasını Tahkim etmek isteğidir Bu, bu irade Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm yasama üye, üyelerinin iradesi midir? Evet böyle bir kanun çıktığına göre onun iradesidir ama aslında Tayyip Erdoğan'ın e, damgası mıdır burada ve Tayyip Erdoğan'a e, yürütme gücünü kuvvetlendiren e, bir alanı e, mı işaret etmektedir? Ya da önümüzdeki dönemde 20'ye yakın bugün noktada kullanılmış bu enstrüman başka alanlarda da kullanılacak mıdır? İşte bunlar Yani önümüzdeki anayasa süreci içerisinde e, tanımlanması, kanun ile kararlı olan şey, bu mevzulara gireceğiz. Bugün bile gelemedik Bir işte açıcı başlangıç yapmış olalım. E, mesela diyor ki 61-82 anayasası, egemenlik diyor, yetkili organlar eliyle kullanılır gibi ifadesi var bizim en. Şimdi egemenliğin kullanımını, biyolojik mekanizmaları bırakırsanız demokratik e, sisteme müdahale yaratan bir hukuki zemin yaratıyorsunuz. Ama kanun hükmünde kararname ile de e, kendinizin tamam egemenlik de, temel organlar olan yasama yürütme yargıyla standırılmadığı başka bürokratik mecliler geçmemeli ama siz bir kanun hükmünde kararname yetkisiyle ülkeyi yönetme modeli kurarsanız o zaman bu e, ...düzenlediğiniz, genişletilmiş e, bir demokrasi özgürlükçü bir düzen olmaktan çıkar. O nedenle... Evet, o yatağı... işte tam da sizin söylediğiniz noktanın e, altında yatanı göre, görebiliyor duruma geliyoruz. Yani e, faşist e, doktrin, e, hukuk sözcüsü, yaratıcısı, düşünür Carl Schmitt de e, zaten egemen... Olağanüstü hale yani istisna haline karar verendir diye ünlü bir cümlesi evet. e, var. Onu da Abdurrahman Saygılı belirtmiş işte e, yazmış yani Radikal 2'de. Ondan sonra da artık Egemen e, neyin istisna olduğuna da kendi karar verecektir. Kanun hükmündeki kararname süreci son derece e, tehlikeli bir gelişme gösteriyor. Ama tam da bugün konuştuğumuz gibi... Anayasada buna engel olunması için çalışmalara hemen şimdiden de bahsedilmesi. Bunun son derece istisnai olması hatta siz demin şey dediniz ya e, olağanüstü sel durumları gibi felaketlerde o sellerin de aslında ve diğer doğal diye tarif ettiğimiz felaketlerin de sayısının çok artacağı bilimsel bir gerçek trend olarak bilindiğine göre. Daha bugün Kamboçya'dan haberler var mesela. Evet. aylarda devam ediyor en son 150 Filipinler'de kişi Filipinlerde de değil mi? Evet evet Vietnam'da Filipinlerde pek çok yerde Yeni şeyler de var Artık bunu bunu dahi Olağanüstü hale Yani bir kan hükmündeki kararnameye Gerek olmayacak şekilde düzenlemek lazım Belki bir tek savaş hali filandır Bilemiyorum Ya yani. şimdi o konulara bugün şey yetmedi de Yani vaktimizde Yani olağanüstü hal nasıl tanımlanmalı İnanmıyorsa da Olağanüstü hal olduğunda çünkü bizde olağanüstü hal olduğunda e, diyor ki e, anayasamız e, olağanüstü yönetim de diyor ki insan haklarına ilişkin anayasada güvence yani birtakım hükümler mevcut hükümler askıya alınır diyor. Evet. Olağanüstü durumlarda. Ve bunların yargı yolu kapalıdır diyor. Biz, zaten sık yönetim yani bizim hayatımızın önemli bölümümüz yönetimlerle geçmedi mi? ...yani sizin, benim, Cumhuriyet tarihinin... ...yani anayasa... ...ilk anayasadan bu yana ki... ...şeye baktığınızda olağanüstü haller ve onun... ...bir tanı sıkı yönetim halleri... Evet, sık yönetim ve o halden ibaret... O halden ibaret bunlar, da, şey. ...bunlar da... ...yani bunlar da konuşacağımız konular arasında... ...yeni anayasa... Ne, evet. ...hangi durum olağanüstü haldir ve o durumda... ...işte kanıtlı kararlamış... ...dursa nasıl olmalıdır... ...ve bunun hukuk yolunun açık olması lazım... ...her şeyden evvel... ...bizim ne kadarki ki pratiğimiz... Bunlara tıkalı pratikler. Evet. Bütün bunları aslında önümüzdeki haftalarda da mutlaka... Konuşacağız. Süremiz çünkü oldu. Aslında yani bir giriş yapmış oldu Evet. Bir anayasaya giriş. Giriş oldu. Hatta şey de demiş profesörlerden biri de bu katılan toplantıya, ilk toplantıya katılanlardan, tutanaklardan görürüz. Sosyal medyanın da aktif bir biçimde kullanılabilmesini öngörmüş yani Facebook bütün iletişim ruteri. araçları kullansın. Evet, Gerçekten tabii. yani ben mesela e, siz de ben de e, ilk anayasa hukukunu siz milkiyede ben gazide biz 60 Anayasası okurken 82 eee darbesi oldu. 82 Anayasasında yani bütün bu süreçlerde biz askeri rejimlerin oluşturduğu iletişim araçları çerçevesi bakıldı. Şimdi artık farklı çok değişik araçlar, enstrümanlar var ve bu hmm. yeni sivil anayasa toplumun gözünde bütün herkesin etrafında yer alarak düzenlendi katılımcı ve açık bir şekilde olmalı. Sosyal medyasından bütün iletişim araçları şeffaf bir şekilde kullanılmalı. Evet. Herhalde. Galiba bitiriyoruz süreyi de. Geçen hafta söylediğiniz bir ilginç noktayı da yani bir cümleyle söylersek. Ha, geçen ben sezgilere dayanarak Kürt oyları azaldı. Pardon. BDP'nin azalmıştır. Bu son ikircikli tutumuz 12 Haziran seçimlerinden sonra demiştim. Dostumuz zaman zaman konuk ettiğimiz Chicago e, Illinois Üniversitesi'nden alakarca yapılan bir çalışma gönderdi. E, stratejik düşünce, projlunun e, yaptığı bir Eylül ayı içerisinde e, yaptığı çalışmada e, gerçekten e, bu olay e, BDP ve bağımsız bloğun e, etkilemiş e, yani rakamlara da, anketlere de yansımış. Onu da belirtmiş olalım. Evet. yani Biz hissettiğimizde ya da görüşmeler sonucunda dostlarımızın bize aktardığı izlenimi aktarmıştık. böyle bir çalışma da varmış. Evet. Peki çok teşekkürler Ali Bey. Ben teşekkür Görüşmek ederim. İyi yayınlar hoşça Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun.